947 numaralı konu Hazreti Peygamber, Cebrail ve diğer bir meleğin kıssası. Evet, Cebrail Rasulullah'ın yanında oturuyordu. O sırada gökten bir melek indi. Cebrail, "Bu, yaratıldığı günden şu ana kadar yeryüzüne inmeyen bir melektir." dedi. O melek indikten sonra Hazreti Peygambere hitap ederek, "Ey Muhammed, Rabbim beni sana göndermiştir. Sen kral bir peygamber mi olmak istiyorsun yoksa kul bir peygamber mi?" diye sordu. Cebrail Hazreti Peygambere hitaben, Ey Muhammed, Rabbin için tevazu göster, dedi, Hazreti Peygamber bunun üzerine, ben kral bir peygamber olmak istemiyorum, kul bir peygamber olmak istiyorum, dedi.